Bismillah ve salatu Esselatu vesselamu la Resulullah. El dersin 20. ders. Baba ile evlet arasında geçen bir diyalog. Burada da Müsenna'nın merfu, mensuf ve mecrür hallerini göreceğiz. Müsenna dediğimiz ikil lafısını yani. El-Ebu Baba Kem sureten hafizte ya Beşiru Ey Beşir Hangi, kaç sure ezberledin? Hafiztu Sureten vahideten Bir sure ezberledim. Ve kem sureten hafizte Ente ya Ömeru Ey Ömer sen kaç sure Ezberledin? Ömer Ene hafiztu sureteyni Ben iki sure ezberledim. Muaviyetü Ya ebeti Cael yevme Müderrisani cedidani Ey babacığım Ebete ey babacığım bugün iki yeni öğretmen geldi müderrisane. Ehaduhum alil <gülüyor> fıkhi bel akharu lil hadisi. Onlardan birisi fıkıh için, fıkıh dersi için, bir diğeri de hadis dersi için, hadis için Yani ifade etmek istediğim mana, birisi fıkıh hocası, birisi hadis hocasıdır. Beşir ya Ebete Kara tun kelime tayni, cedide tayni fi hadzal kitabi. Ey babacığım, bugün kitap bu kitapta iki yeni kelime okudum. Mahuma o ikisi nedir? Huma el-muştu ve'l-mihaddatu. O ikisi muştu ve mihadde kelimelerdir. Yok muşt, tarak demek. Mikhadde, yastık demek. Öyle mi? El muştu, diğeri de el mihaddetü. Tarak ve yastık. Demek. Evet, muşt, tarak, mikhadde, yastık. E arafte manahuma O ikisinin manasını öğrendin mi? Nam seeltül müderrise Feşara hali manahuma. Evet öğretmene sordum. O da bana o ikisinin manasını şerh etti. Açıkladı. Şerha yeshraha. Şerh dedi yani hadislerin şerhi falan değil. Açıklama izah. Evet. Enel ane ez hebu ile Ben şimdi çarşıya gidiyorum der baba. E du ne şeyen? Herhangi bir şey istiyor musunuz? Umeru oriydu defteren. Ben bir defter istiyorum. Muaviye indi defterani ve uridu defterayni akrayini. Benim iki defterim var ve ben başka iki defter daha istiyorum. Indi kim bunu söyleyen? Beşir. Indi milfani cagirani ve uridu milfeyni kebirayni benim iki küçük dosyam var ve ben iki büyük dosya istiyorum. Eb min eyne leke hâzel galemul cemîlu zûllevneyli ya Beşiru Ey Beşir bu iki renkli güzel kalem sana nereden geldi? Geldi yok ama ifade bu. Neredendir? Nereden geldi? İşteraytuhu onu satın aldım kemiş ter onu kaça satın aldın işte bir riyaaleini onu iki riale satın aldım. <gülüyor> bu müsennaların ref Nas becer hallerinden konuştuğumuz için düzenle konuşmadım şimdi izah kısmına bıraktım onu devam edelim temariini alıştırmalar Eciban espleteli atiyeti gelen soruları cevapla Kem sureten hafıza Beşir kaç sure ezberledi? Kem sureten hafıza Ömer'u Ömer kaç sure ezberledi? Bir kem iştera Beşir'ul kaleme Beşir kalemi kaça satın aldı? El-Sani <gülüyor> mayeli gelen şeyleri düşün. İşte burada Müsenna'nın merfû mensufe mecru halleri anlatılmakta. El merfu'u cael müderrisu. Bu müfredin merfu hali. Hemen karşılaştırmalı gidelim. Hemen müsennasına bakalım. Cael müderrisani. Bir kelimenin müsennası nasıl elde ediliyordu? Müfredinin sonuna nun ziyade edilerek. Müderrisu müderrisani. Evet. Demek ki merfu Müsenna'nın merfu alameti ref alameti eliftir. Eliftir. Bunu yazacaksınız muhtemelen. Müsenna'nın ref alameti elifin mevcud olması, elifin bulunmasıdır. Mensup kısma geçelim. Ra-eytul müderrise ra fiil tu-fail el-müderris Mef'ul. Dolayısıyla mensup. Müfredin mensup halinin nasıl olduğunu biliyoruz. Fethayla. Müsenna'ya bakalım. Ra'ayetül müderri iki İki öğretmen gördüm veya iki öğretmeni gördüm. Demek ki Müsenna'nın nasb alameti de bundan sonra girecek kısımda da göreceğimiz gibi cer alameti de evveli fethalı Buna makabli denir. Makabli fethalı ya'dır. Söylediğimiz şeyi burada inceleyelim şimdi. Makabli fethalı yağdır ifadesini. Müderrisani idi. Ref hale değil mi? Şimdi ne oldu mensup halinde? Ra'fil Ra tufail müderrisseyni müderrisani müderrisseyni diye dönüştü. Çünkü mensuptur mef'ulü masasebiyle ye sakin, Y'den önceki harf olan sin'in ise harekesi fethaf müderrisine de olacak, bu da cem müzekker salimlerin nas ve hali olacak bundan dolayı bu kısım önemli makabli fethalı, makabli kesralı bu ikisini iyi, aray iyi araymanız gerekiyor makabli fethalıysa ise bu müsennadır, makabli kesralı ise bu cemdir cem müzekker salimdir yani el müderrisune olsa burada ra'aytul müderrisine diyeceğiz. Müderrisine yeğenin evveli kesralı olacak. Burada yeğenin evveli fethalı. Mef'ulun bir olduğundan mı iğadesi gelirse sen ne haberin? Nasıl? Evet. Devam edelim. Ra'aytul müderriseyni dedik. İki öğretmeni gördüm. Mecbur halleri de aynı şekildedir. Zeheb tu ilal müderrisi müfredi harfi cerden dolayı kesralandığı gibi zeheb tu ilal müderreseyni deriz müsenne halinde müsennanın cer halde nasb halinde olduğu gibi eee ref alameti elifin evveli ma'kabli fethalı ye'ye dönüşmesidir dolayı cer olması cerhali Ama cer hali oluyor. Cer hali ye, evve, ma kabli yedir, evet. mekabli fethalı ye, evet. Bunu öğreneceğiz, ezberleyeceğiz. Kaydede şu, müsenna'nın nasb ve cer hali mekabli fethalı ya'dır. Ya' iledir. Ref hali ise elif'tir. Eliftir. Evet, eliftir. evet bununla ilgili kadeyi öğrendikten sonra alıştırmalarına geçelim ecib anil esiletil atiyeti müstamilenil müsenna müsenna'yı kullanıcı olarak gelen sorulara cevapla. Kem ehan leke senin kaç erkek kardeşin var? Li eha veyni mi hocam? eha olsun? Niye eha veyni olsun? İyi de merfu hali Elifte Elifle değil miydi merfu hali? Burada biz müpteda haberden oluşan bir isim cümle sıkacağız sadece. Ben de Ehevani'den yazdım. Doğru. Li Ehevani. Ehu'nun müsennası Ehevani. Çünkü fiil de gelmediği için fiil yok yani. Yani mensup değil. Evet. Mejhur evet, da değil. Mecbur. Öyleyse merfu olacak. <gülüyor> Kem kitaben indeke <gülüyor> kitabani. <gülüyor> indi <gülüyor> kitabani. Kem taliben cediden cael yevme Bugün kaç yeni öğrenci geldi? Cael El Cael talibanil Talibani. cedidani Değil mi? Niye öyle bakıyoruz? Anlamamış gibi Diğerlerinde ben okuyayım geçeyim kim ders sen fil kitabı derste kaç ders şey kitapta kaç ders kaldı? Kim taliben haracimdel fasli sınıftan kaç erkek öğrenci çıktı? Kim murajulen mate fil hadisi bu hadise hadi hadisede olayda kaç adam öldü? Evet. Er Rabi dördüncü alıştırma ecbanil esletil atiyeti müssamilenil musenna musenna'yı kullanıcı olarak gelen sorular cevapla üçüncü alıştırmada musenna'yı hep merfu haline kullandık burada da nasıl kullanacağız hep herhalde mensup haline kullanacağız kem lugaten tarifu kaç dil biliyorsun Amin. arifu lugateyni cihet aksente lugateyni lugatani idi merfuali. Onu mensup yaptık. Mef'ul olan dolayı. teyni oldu. Kem sureten hafizti ya meryem'u. Ey meryem kaç sure ezberledin? Hafiz tu? Hafiz sureteyni. Sureteyni. Sureteyni. Suretani'ydi merfuali. Ol, Mef'ul olan dolayı mensup olduğu için sureteyni. Ne bir tane daha yapalım. Kem risaleten ketepte ya Ahmetu. Ey Ahmet kaç mektup yazdın? Risaleteyni. Kete, Kete, keteptu. Risaleteyni. Risale ne oldu? Anlaşıldıysa geçiyorum. Kem hayyeten te ya Ammi. Ey amcam kaç yılan öldürdün? Kem defteran te ya Ahi. Ey kardeşim kaç defter satın aldın? Kem sualen Saelaka'l <gülüyor> mudarris, öğretmen sana kaç soru sordu? Kem ta'iraten <gülüyor> ra'ayte filme matari? Havalanda kaç uçak gördün? Kem mindilen gassalti? Gassalet ke Kız kardeşin kaç mendil yıkadı? Kem mushtan turidu? Kaç ne demiştik mush'ta? Tarak. Kaç tarak? tarak. tarak. E, istiyorsun. Kem mihaddeten hala serir yatan üzerinde kaç yastık var? El Khamis, Ejban el Islatilatihi Mutsalimil Nil kullanıcı olarak gelen sorulara cevap ver. Bunlar da hep meclur halde gelecek. Bi kem Riyal hadihil İştarayti Mezellete ya Aminetu. Ey Amine bu dergiyi kaç riale satın aldın? İştaraytu, iştaraytu bi, bir bir Bir riale teyni. Bir rialeyni. Bir rialeyni, riale teyni, bir rialeyni. Rialun. ri'alani, rialeyni. İştaraytu bi rialeyni. Kuzum mezelteyni oluyor. Yok düzaç. Bir dergi, iki satın alabiliriz. Bir olacak. Şey. Bir riyale yine. Bikem dulâre nişteraytum hadihil ezrâra ya ihvanu. Ey kardeşler bu düğmeleri kaç dolara satın aldınız? İşterayna. İşterayn. Bir daha söyle bakalım. Ya ihvânü diyor ya. Biz ne dedik? İşte, dedik. Ha neşte... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neşte, raytı, ne işteraynâ dedik. Ne işteraytın ne oluyor? Mazi muzahiri karışıklığı mı oldu? Şurdu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şteraynâ <gülüyor> i̇şte, bi dulâ reyni. Dularanîdi dula menfualî. Mecchalî dulâ reyni oldu. Bir daha yapalım. Bikem rubiyyeten iştaraytunne hadel muşta ya ehevati ey kız kardeşlerim evet bir şey bir rubiyyeteyni şeyi mi cevaplıyorsun Söyleyim mı cevaplıyorsun abi tercüme edecektik biz ya abi ben de ey kız kardeşlerim bu tarağı kaç rubiyeye satın aldınız rubiyeteyn istişterayna i̇şte yani. bir rubiyeteyn şey. rubi rubiyeteyn evet rubiyeteyn dilimiz dönmüyor ki töbe şey rubiyetün rubiyetani rubiyeteyn ne rubiyeteyn evet. evet. burada bi'ler niye geliyor teklik için mi geliyor yok ile yok kuruşa diyele dolara ea al, maalesef, değil ea. mi yani ile kıyas kıryane yani. E A manas da gelir. Bir D A manas da. İngiliz için geliyordu. Öğrenmiştik de o hangisiydi? B geliyordu. Leisen'in cevab, Leisen'in e, ismin şey haberinin başına geliyor. Tamam. Burada dolara öyle araba geliyor. Bicem Cüneyhan, Cüneyhan İsterayti, Hadil Mir A T Yahumiy. Nasıl para birimi? Evet. Dolar, biliyorsunuz Amerikan para birimi. Real Suud para birimi. Rubiye, Hindistan para birimi. Cüneyhe, Mısır, Mısır. para birimi. Hmm. El-Miratu ise ayna. Ey annem, bu aynayı kaç Cüneyhe'ye satın aldın? Cüneyhun, Cüneyhani, Cüneyheyni gibi. Bikem lugaten keteptel unvane alez, alezzarfiye aliyyü. E Ali bu zarfın şey, zarfın üzerine adresi kaç dil ile yazdın? Min kem baben bu minel külliyeti erkek öğrenciler fakülteden kaç kapıdan çıktılar? İla kem saydaliyeten zehebte ya hamidu Ey hamid e, kaç eczaneye gittin? Fi kem sahifeten gara'te hadel habere Bu haberi kaç gazetede okudun? Bikem camiaten dereste kaç üniversitede okudun? Kem camiaten fî beledikum Beldenizde kaç üniversite var? <gülüyor> Hemen altında bir rizah var. Rialen riyalen Bikem riyalin ma sahihun Her ikisini söylemek de sahihtir, doğrudur. Şimdi bu baştaki kemler biliyorsunuz kemi istifamiye. Daha önce görmüştük. Değil mi? Ee, onun temyizi müfret ve mensup olurdu. Bundan dolayı kem rialen de diyebiliriz. Kemin e, temyizi mensup olduğundan dolayı. Aynı zamanda kemin başındaki biden dolayı mecbur olan kemi nasıl keserlıyorsak onun temizinde de Kem rialin Özledim. Bir kem rialinde diyebiliriz. Bir kem de diyebiliriz. İkisi de sahihtir. Bir kem riyalin dersek bir harf üzerinden dolayı kemin etkilenme sebebiyle onu mecbur yaparız. Bir kem rialen dersek bi'yi kemde etkilemiş. Binin etkisini kemde bırakmış oluruz. Rialeni kemden dolayı mensup etmiş oluruz. Çünkü kemin temyizi mensup gelir. Bunun ikisini söylemek caizdir. Bu küllen mi gelmiş bunun yanında? Küllen hümmâ mı diyor? Kila, kila, kila, kila huma. Her ikisi de. Ha, her Ki, ikisi de. O ikisinin hepsi. Ha, ha. Hintun. Şimdi e, bu gelen neye geldik? Es-sâdis kelime atilleti tahte hâhattun alt sen ne olacak? Senne. Senli. Süzerdemer mi? Evet. Sizde mi? senli. Süzerdem. Senli. Senna, senli, senli. Hacı abi senli. Senli. Senli. senli. Yanlış hareket etmişlerdir. Müsenna anlamı mı? Müsenna ala. Müsenna yap. İkili yap, yani evet. Altında çizgi olan kelimeleri müsenna yap, ikil yap yani, ikil, yap. i̇kil lafızı yap. Bakalım. Fi beytina sellacetun. Evimizde bir merdiven var. Şey buzdolabı sellacet. Özür dilerim. Süllem ise sellacetun. Evimizde bir buzdolabı var. Bu altında çizgi olan kelime nedir? Sellacetun. Onu ne yapacağız? Müsenna yapacağız. Fi beytina sellacetani. Sellacetani. Cümledeki konumuna göre sellacetun burada mübtedadır. İki tane bu zor alacak. Şey, Güney müptene olacak. Dehale beytiyel barihate ıssun Dün gece evime hırsız girdi. Lıssun hırsız. Sarık. Sarık. sarık. Seraka yasrık o sarık. Hırsız. Çalan. Nereye, ne? Nereye girdi? Evime. Allah ağzıza buyursun. Ben de Beyti, sizde ne dükkan mı? Belki sizin dükkanınıza girsin. Allah muhafaza <gülüyor> etsin. Eee. Ra'aytu fi maktabil beridi berghiytin leke. Evet. Mektubul berit dediğimiz postanede sana ait bir telgraf gördüm. Berghiyten. Berghiytin. Berghiytin. N'am. Seşteri Se mitran min hadel kumaşı, bu kumaştan bir metre satın alacağım. Mitreyni mitranı, mitreni. Zeha ebi decaceten babam bir tavuk boğazladı. Zeha ezbahu boğazladı. Decajet teyni. Decajet teyni ne? Mefulun Eşrabu kuben minel lebeni kulle yevmin. Her gün sütten bir bardak içerim. Ku bir bardak. Kubani, kubeyni. İndi riyalün. Bir riyalin var. Uridu riyalen. Bir riyal istiyorum. İşteraytu hazer hazez zırra. Bir riyalin. Ee, bu düğmeyi bir riyale satın aldım. zirrun zırrun, ezrarun yeni kelimeler içerisinde gelecek. Düğme demek. Yok da evet, yok. lugaten bir dil biliyorum. Fi beledina lugatun vahidetun. Bizim beldemizde bir tek dil vardır. kalemu galemu bidûlârin bu kalem bir dolardır. Bir dolaradır daha doğrusu. Ketebtu Risale-i İlahi Babama bir mektup yazdım. Yekfîniyel âne cüneyhetun. Şimdi bana bir cüneye yeter. Kifayet eder. Siz onu iki cüneyhe diyeceksiniz. al küllen minel kelimatil atiyeti fi cümletin. Gelen kelimelerden hepsini bir cümle içerisinde yap. Bir cümle içerisinde kullan. Kitabani, kitabeyni. Talibeyni, talibani. Merfu ve mensup olarak kullanılan iki müsenna kelime. Kitap ve talip. Bunların için birer cümle kurarsınız. Yapabiliyorsanız hepsini tek bir cümle cümleşine kullanabilirsiniz. Teemmelil emsilete atiyete li ehaduhuma vel aharu. O ikisinden biri ve diğeri için gelen misalleri düşün. Bunlar müzekkerler için kullanılan bir o ikisinin birisi ve diğeri. Bir de altında mühendisler için kullanılanı gelecek. Li akhawani ahadu huma tabibun vel aharu muhandisun. Benim iki erkek kardeşim var. Onlardan biri doktor ve diğeri mühendistir. Lahazi <gülüyor> lahafleti babani, ephaduhma, l'duxul ve el-akhiru l'khuruji. Bu otobüsün iki kapısı var, onlardan biri giriş için ve diğeri çıkış içindir. Indi kalemani, ephaduhma ezraqu ve el-akhiru ahmeru. Benim iki kalemin var, onlardan biri. Veya o ikisinden biri mavidir, diğeri kırmızıdır. İndi mu'cemani ehaduhuma inkiliziyyun vel ahiru feransiyyun. İki sözlüğüm var. O ikisinden biri İngilizcedir, diğeri Fransızcadır. Lenabey beytena bizim iki evimiz var. Ehaduhumma fil medineti vel ahiru fil gariyeti. İkisinden biri şehirdedir ve diğeri köydedir. İşte raitu iki gömlek satın aldım. Ehaduhuma li el aqaru li O ikisinden biri benimdir ve diğeri küçük erkek kardeşimdir. Buradaki ehaduhuma ve el aqaru için kullanılan Biliyorsunuz ehadün müzekker içindi. Onun müennesi ihdâ idi. El-âhru veya aharu diğer uhra ise müennes için kullanılıyor. Müzekker için ahru müennes için uhra kullanıyordu. Hı. Mühenneslerin örneği de 9. alıştırmada geldi. Temmeli emsilatel atiyete ihdahma ve vel uhra ve uhra için gelen misalleri düşün. Li-uhtânî benim iki kız kardeşim var. Kız kardeş müennes olduğu için onlardan biri derken ihtahuma müderresetun ahara değil de vel ukhra mümerredatundir. O ikisinden biri yani o iki bayandan, o iki dişiden biri kız kardeşlerine kast ederek nedir? Müderris öğretmendir ve diğeri hemşiredir. Indi sayyaretani benim iki otomobilim var. İhtâhumâ hamrâ'u vel uhrâ beydâ'u Seyyâre mühennes kelime olduğu için o ikisinden birisi derken mühennes kelimeyi kullanacağız. O ikisinden biri o da mühennes gelecek. Renklerin mühennesi de fa'lâ'u vezin üzerine geliyordu. Müzakkerler ise ef'al vezin üzerine geliyordu değil mi? Evet. O ikisinden yani otom iki otomobilimden birisi kırmızıdır. Bel ahar beyda ve diğeri de bel uhra Bel beyda ve diğeri de beyazdır. Fi qaryetina medrese köyümüzde iki okul vardır. Ihtahumu mütevassitatun vel uhra sanaviyyetun. O ikisinden yani o müennes olan kelime okuldan okullardan birisi ortaokuldur ve diğeri lisedir. Keteptul yevme risaleteyni Bugün iki mektup yazdım. Risale de müennesi olduğu için onlardan birisi ve diğeri derken de yine ihtahıma ve uhrayı kullanmamız gerekiyor. İhtahıma li ebi vel uhra li O ikisinden biri yani yazdığı mektuplardan birisi babam içindir, babamadır. Diğeri de arkadaşmadır. Caet Ebi müderrisetani cedide tani bugün bu bugün yok iki yeni öğretmen geldi İhtahuma lisireti vel ohra litafsire o ikisinden birisi ki müderrise müennes olduğu için onlara işaret eden birisi ve diğer kelimelerde müennes gelecek o ikisinden birisi siret dersi için siret hocasıdır ve diğeri de tefsir içindir. Tefsir rüzasıdır. Siyret herhalde hayatı. Hayat hikayesi. Ve tarih. Tarih ve hayat hikayesini ifade. Çoğulu siyer. Siyret müfredi, siyer çoğulu. <Sessizlik> el muzekkaru Ehadun vel-Müennetü İhtâ. Ceyd maşallah. El-Aşir te-Mellem gelen misalleri Düşün. hadel galemû Zullevneyni Mufidun cidden Bu kalem Hangi kalem ona sıfat geldi Zuu bir şey sahipli Bir kalem neymiş o evet. Zullevneyni levney, zul Zullevneyni Levnun levnani Zudan dolayı Mecrur Zullevneyni iki renkli bu kalem Cidden müfittir faydalıdır Fayda vericidir Müfid Müfirün fayda veren. Faydalı demek. Ey gamisin gaselti ya ummi. Ey annem hangi gömleğimi yıkadın? Gaseltul gamisa zel ceybeyni. İki cepli gömleği yıkadım. Buradaki iki cümledeki zu ve zalara bir hemen bakalım. Zu genelde sıfat için kullanılırdı. Birinci cümledeki zu Galem'in sıfatı, galem müptedanın e, sıfat olduğu için zı geldi. Yani merfu geldi. Ancak ikinci cümledeki el gamiz, gasele fiilinin mef'ulü olduğu için mensup. Dolayısıyla onun sıfatta, onun gibi sıfat mevsufuna uyar kaidesinde mensup gelecek. Ondan dolayı za oldu. Ceybani ise Ceybani ise za'dan dolayı muzafun ileyh konumunda değil mi? Za'dan dolayı ceybeyn oldu. Mecrur halidir yani. Buradaki halleri mensubiyette mecrur hallerde zu'dan dolayı. El müdiru fi tilkel gurfeti zatin نافizeteynil meftuhatayni. Müdür o açık pencereli odadadır. Bu cümlede o açık iki pencereli odadadır. Evet. Tilkel fetü fi'den dolayı tilkel gurfeti oldu. Sonra o gurfeye bir sıfat geldi. Müennesin sıfatı Zat. zatı, zatı olacaktı değil mi? Zu müzekkerin zatı müennesin. zevu cem müzekkerin zevatu cem müennesin sıfatıydı hatırlarsınız. Cem mühennesin kullanılıyordu. Gur <gürfeti>, müfret müyenes, o zaman zatı kullanacak. Gur feti fiden dolayı kesralıysa onun sıfatta da değil zat de zati gelmek zorunda. Zatdan sonrasıysa, muzaffın ileyh olması hasebiyle mecbur olacak. <gürfeti>, en nafiz en nafizde tanidi zatından en nafizde teyni. Onun sıfatı da el meftuha tanidi, el meftuha teyni oldu. Fikrim Limen hadihis seyyâretü zâtül bâbeyni Bu iki kapılı otomobil kimindir? Buraya inceleyelim mi? Hadi seyyâretü müpteda Onun sıfatı müennes olmasa bile zâtü gelecek. Zâtü geldi. El-bâbâni ise zâtla dolayı mecrûr bâbeyni oldu. Zâlikel-i mescidu Zul menareteyni cemilun cidden. O iki minareli mescit cidden güzeldir. Burası aç herhalde. Mescid, müfret, müzekkar sıfatı zu ile geldi. El menaretani zu'dan dolayı menareteyni diye mecrü oldu. En uhibbu zâker racule fe innehu zu ve cheyni Evet. Evet. O adamı, ben o adamı sevmiyorum. Fehinnehu çünkü o iki yüzlüdür. Zu veç heyni, zu veç haniydi, dolayı veç oldu. İki yüzlüdür. İki yüzlü ise aşağıda gelecek. El kelimatun detü yeni kelimeler. Raculun zu veç heyni sabi elledi yeeti külle taifetin bima yuruldi ha. İki yüzlü adam kimdir? Elledi külle taifetin her taifeyi, her grubu razı edecek şey ile gelir ve her gruba razı edecek şey ile gelir. Yani müminin yanına gelir, onu ne razı eder? İman, imanlıymış bu onun yanına gelir. Münafi, kafin yanına gelir, onu ne razı eder? Küfür ona da küfürle ilahır veya birisine bir yüze, birisine bir yüze gider. Münafık diyoruz ya buna. Zul veç iki yüzü yani münafık kastedilir. Burada ifade, çok güzel bir ifade var. Her taifeyi nasıl razı edecekse onunla gelir. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani istikamın üzere değildir. Evet. Zaten münafıklar da böyledir. Allah bize onları aday etmekten Muhafaza buyursun. Evet. Muştun cem'uhu emşatun tarak mihaddetun cem'uha mehaddun yastık rizzun cem'uhu ezrarun düğme miratun cem'uhu meraya cem'uha meraya ayna lissun cem'uhu lususun hırsız Cüneyhetun Cemuha, Hatun Mısır para birimi Mufidun Fayda verici, faydalı Es-siretü, hayat hikayesi Siret, et-tefsiru Tefsir, açıklama Zebeha Yezbehu Boğazladı Şerha yeşrehu, şerhette Açıkladı Bu bir Açın da sanki bir Erkekler için de bir geliyordu böyle. O neydi? Mer'atun. Mer'atun. Mer, mer, mer, mer, erkekler mer, un, mer, etun. Mer, un, için mer, mer, de geliyor. Mer'un, mer'atun. Mer'un müzekker için mer'atun bayan. Erkekler için de geliyor.